Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve al-âkibetu lilmuttaqin. Ves-salatu vesselamü ala eşrafil murselin ve ala âlihi ve ashhabi ecmaîn. Bu 2. dersimiz 26 Kasım. Mı? Kaç Kasım'dayız biz? 27 Kasım 2020 Şehadet Mektebi mescidimizde Vahyin gölgesinde siyer işliyoruz. Biz siyeri komple işlemeyeceğiz. Siyerde özel dört savaşı işleyeceğiz. Ama vermek istediğimiz mesaj şu. Kur'an'ı en güzel anlayabilmenin yollarından bir tanesi mükemmel bir derecede siyer bilgisine vakıf olmaktır. Bundan dolayı bir önceki dersimizde okunabilecek siyerleri söyledik. Ben her derste mutlaka farklı farklı siyerler söyleyeceğim. Mesela benim bu hafta okuduğum Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi çok farklı bir siyer... Onu nasihat ediyorum. Bir tane daha var. Şu an zihnimde değil. Onu da önümüzdeki hafta okumanızı tavsiye edeyim. Bizim amacımız bir kaideyi ortaya koymak. O kaide şudur. Siyerden bağımsız bir şekilde Kur'an anlayışı mutlaka eksiktir. Çünkü arkadaşlar siyer sözün söylenme sebebidir. Kur'an ise sözün kendisidir. Sözü Sebebinden ayırırsanız sağlıklı anlamanız mümkün değildir. Hoca size cuma günü dedi ki mescide kimse gelmesin. Mescide kimse gelmesin. Sebebi de şu sözün kendisi mescide gelmeyin. Sebebi de şu mescitte temizlik var. Görevliler gelecek temizleyip gidecekler. Gereksiz kişiler gelip kalabalık yapıp görevlileri ne yapmasınlar? Meşgul etmesinler dedi. Siz sebebi değil de sözün kendisini alırsanız hoca mescide gelme yasakladı der mescidi terk edersiniz. Oldukça yanlış bir anlayış çıkar. Ama sözü illetiyle beraber sebebiyle beraber al allarsanız ha temizlik günlerinde mescide gelinmeyecek. Onun dışında mescide gelebiliriz bunu anlarsınız ve doğruyu anlarsınız. Velhasıl kelam siyer sözün söylenme sebebidir. Kur'an-ı Kerim ise sözün kendisidir. Sözün kendisinin anlaşılması, söylenme sebebinin anlaşılmasıyla mümkündür. Biz komple vahyin gölgesinde seyir incelemeyeceğiz. Sadece özel dört tane azve inceleyeceğiz. Bir önceki derste söyledik. Bugün Allah'ın izniyle Bedir Savaşı'na başlıyoruz. Çok kısaca genel hatlarıyla Bedir Savaşı'nı anlatacağız. Arkasından ise Enfal suresinin tefsirini yapacağız. Ama Enfal suresinin tefsirini yaparken birinci ayetten başlayıp sonuncu ayete kadar bir tefsir değil. Siyer'e göre kronolojik sırada yapacağız. Mesela 40. küsur ayetlerde 47. ayet olması lazım. Mekkeli müşriklerin Mekke'den çıkışından bahsedir Enfal suresi. Biz Enfal suresinin tefsirine oradan başlayacağız. Nereden başlayacağız? Oradan başlayacağız. Savaşla ilgili ayetler 20. ayette filan 17. ayette filan geçer. Daha sonra 17'ye döneceğiz. Yani siyerin kronolojisinde ayetlerini yapacağız. İnceleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin ilk vahyin nüzulundan itibaren 13 sene geçmiştir. 13 sene boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberinde bulunan müminler tevhid davetini ön plana çıkarmışlardır. Bu dönemde savaşmaktan el çektirilmişlerdir. Allah Allahu Teala Nisa suresinin 77. ayetinde "Elem tara ilellezine qe ileluhum kuffu eydikekum ve akimussalata ve atuuzzeka" Onlara denildi ki savaştan elinizi çekin. Yani Mekke'de ilk 13 yıl boyunca savaştan elinizi çekin denildi. 13 yıl boyunca savaş yasak idi Müslümanlara. Nitekim bu ayetin tefsirine baktığınız zaman müfessirlerin tamamı Mekke döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavmiyle savaşının yasaklandığını söylemiştir. Gelen bir rivayette İbn Abbas'tan gelen İbn Ebi Hatimin rivayet ettiği İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Abdurrahman bin Af arkadaşlarıyla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. Ya Allah, kunna fi izzetin e, ve kanu Müşrikun. Biz müşrikten e, izzet içindeydik. Sırna mü, sırna aminna e, felemme aminna sırna zilleten. Ne zamanki iman ettik zillete düştük diyor. Mekke döneminde gerçekleşen bir hadise. Ya Resulullah, biz müşrikken bize kimse tek kelime söylemezdi. Tek kelime söyleyenin kafasını ezerdik. Biz müşrikken izzet sahibiydik. İzzet kavramına yükledikleri manaya bakın. Kimse bize laf edemez, kimse bize söz edemez, kimse bize el kaldıramaz. Hele bir cesaret etsin. Ne zaman ki iman ettik sırna zilleten. Zillete düştük. Birisi geliyor bize söylüyor bir şey demiyoruz. Birisi bize vuruyor bir şey demiyoruz. Birisi bize hakaret ediyor bir şey demiyoruz. Birisi bizim namazımızdan engelliyor ona da bir şey demiyoruz. Ya Resulallah senin kafana secdedeyken deve işken satıyorlar ona da bir şey demiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor, ''İnni ümirtu bil af.'' Ben bu dönemde af ile, bağışlamak ile emredildim. ''Fela tuqatilul kavme kavimle, savaşmakla emredilmedim.'' diyor. İlk 13 sene boyunca İbn-i Kayyım Zadülmaat'ta cihadın aşamalarını anlatırken, birinci aşama olarak Mekke döneminde cihadın yasaklanmasını söyler. Bunun illetleri üzerine, hikmetler üzerine kısaca duracağız. Ancak defalarca tavsiye ettim. Eminim kimse okumamıştır. Bir kez daha tavsiye ediyorum. Muhammed Kutub'u nasıl davet ederiz? Kitabını mutlaka okuyun. Bu meseleleri ve İslami hareketin menhecini öyle güzel ortaya koymuştur ki ben ondan daha güzel ortaya koyan Seyyid Kutup istisna olmak üzere bu Melheci ondan daha güzel ortaya koyan bir ikinci şahısta ben görmedim. Mutlaka vardır. Bizim göremememiz bizim eksikliğimizdir. Bu kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Evet. Bunun illetleri üzerine duracağız da illetler üzerine durmadan cihadın İslam'da cihadın aşamalarından kısaca bahsedelim. Birinci aşama nedir? Cihadın yasaklandığı aşamadır. İkinci aşama nedir? Haç suresinin 39 ve 40. ayeti üzüne lilledine yuqateli une bi annahum zulimu kendilerine zulmedilenlere savaşmak için izin verildi. İzin verildi. Emredilmedi ama. Sana zulmedildiği zaman sen sana zulmedenle savaşırsın. İbn Abbas'tan gelen rivayete göre İbn Cerir bildiriyor. İbn Abbas'tan gelen rivayete göre cihat hakkında inen ilk ayet budur diyorlar. İslam ulemasının genel görüşü müşriklerle savaş ile ilgili ilk inen ayet budur. İlk aşamada budur. Savaş yasak değildir. Yasak kaldırılmıştır. Yasan kaldırılması demek gidip onu yapman sana emredilmiş değildir. Bir diğer aşama ise وَقَاتِلُوا fi سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تعتدوا. Sizinle savaşanlarla sizde savaşın savaşa izin verilmiştir. Ama kimle savaşa? Herkese savaşa değil. Seninle savaşana izin verilmiştir. Bu da bir diğer aşamadır. Ve son aşama bu aşama Bakara suresinin 190. ayet olması lazım. Allah alem yanlış hatırlamıyorsam. Ve son aşama Tevbe suresinin 29. ayetidir. Katilun lezine la yu'minune billahi ve bil yevmil ahir ve ila ahir ayetin devamı. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle savaşın. Onlarla ahit suresini gözetin. Ahit bitti mi onlara savaşma devam edin. Ya çizgi verecekler. Ki bu ehli kitap için geçerlidir ya da siz onlara ne yapacaksınız savaşacaksınız bu da cihadın bir diğer aşamasıdır. Arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki Mekke'de cihad ile emredilmedi. Bunun tek bir sebebi vardı tevhid davasının yanına ikinci bir dava yükseltmemekti. Oruçla da emredilmedi haç ile de emredilmedi zekat ile de emredilmedi. Mekke'de bunların hiçbir emredilmedi. Mekke'de emredilen namazdır çünkü tevhidten ayrılmaz. Tevhid eşittir namazdır. Namazsız bir tevhid olmaz. Mekke'de emredilenler güzel ahlaka ilişkin e, davranışlardır. Ahlaksız bir iman yaşarmaz. İman mutlaka güzel ahlak üzere olmalıdır. Hatta Mekke'de inen ilk ayetlerde Nûn suresinde o inneke leala sen yüce bir ahlak üzerindesin diyor Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik. Bunun yanında Allah subhane ve teala orucu emretmemiştir. Hikmet şudur tevhidin yanında ikinci bir söylemle ortaya çıkmamak. Bununla birlikte Allah subhane ve teala Mekke'de zekat emretmemiştir, haccı emretmemiştir, cihadı emretmemiştir. Başka başka hikmet ve illetleri de vardır. Ama asıl hikmet ve asıl illet, insanlar Müslümanlara baktığı zaman bunların davası nedir? Sadece tek bir şey görsünler, bunların davası tevhid davasıdır. Bunların davası la ilahe illallah davasıdır. Bunların davası akide davasıdır. Bunların davası şirki terk etmek sadece ama sadece gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine Kulluk etmek davasıdır. Sadece bunu görsünler. Arkadaşlar bu söylediklerimizden hani geçen hafta dedim ya yeni bir siyer kitabının yazılması lazım günümüze örnekleriyle pratize ederek bu söylediklerimizden şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Türkiye'de ve dünyada ben Türkiye için konuşayım. Türkiye'deki Müslümanlar da davetlerini sunarken hiçbir şekilde la ilahe illallahın yanında bir söylem içinde bulunmamalıdırlar. Söylem öne çıkan söylem mutlaka tevhid söylemi olmalıdır. Örneklerle açıklayayım. Bundan yıllar önce camide ya da herhangi bir ortamda elinizi göğsünüze bağlayıp namaz kılmanız oldukça garipsenirdi. Biz insanların bizi göreceği ortamda namaz kılacağımızda elimizi göğsünüze bağlayıp namaz kılmaz. Raf öleden yapmazdık. Çünkü insanlar bize baktığı zaman Aa, bunlar değişik namaz kılıyor mezhepsiz demesinler. Bize baksınlar, bunlar tevhidi söylüyorlar, bunlar la ilahil Allah'a davet ediyorlar, bunlar şirkten sakındırıyorlar desinler. Bizim varlığımız, mezhepsizliğimizle, onların tabiriyle ön plana çıkmasın. Mesela bundan 30 yıl önce Müslüman olmak ve Cuma namazı kılmamak o dönemde biz Cuma namazı kılmıyorduk çok garip senirdi. Bize birileri Cumasızlar demesinler diye. Biz cuma günleri oldukça yani bizi kimsenin görmeyeceği yerlerde saklanıyorduk. Ailelerimiz dahi bizim cuma namazını kılmadığımızdan haberdar değildi. Buradaki illet, buradaki hikmet tıpkı ilk vahyin indiği dönemde cihat nasıl farz olmadıysa, tevhidin yanında başka bir söylemle çıkılmadıysa bizler de toplumumuzun karşısına tevhidin dışında başka bir söylemle ne yapmayalım? Çıkmayalım. Gaya buydu. İşte bunu bu şekilde ne yapabiliriz? Pratize edebiliriz. Velhasıl kelam 13 yıl geçmiştir. Tevhid daveti Mekke'de her yere ulaşmıştır. Artık Mekkeliler Mekke'de tevhid davetini ortaya koymanın daha da devam ettirmenin bir manası yoktur. Artık yeni bir yurt dini en güzel şekilde yaşayacak yeni bir yurda, yeni bir bölgeye ihtiyaç vardır. Allah Subhanehu ve Teala artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hacca gelenlerle yapmış olduğu görüşmeler neticesinde yeni bir yurt olarak Müslümanlara Medine'ye hicret etmelerini emretmiştir. Burada da şunu söyleyelim. Dün bir kardeşimizle konuştuk bunu istişare ederken. Dedim ki İslami hareketin gayesi İslam devleti kurmak değildir. İslami hareketin gayesi tevhidi yüceltmektir. Asıl amaç tevhidi yüceltmektir. Tevhidi yüceltmenin sonunda ne olacağını Allah karar verecektir. 950 sene tevhidi yücelteceksin. Allah karar verecek. Gemi yap gemiye bin. Sen karışma diyecek. Seninle kavmin arasını ayıracaktır. Yıllarca tevhidi ee, önceleyeceksin Tevhid davetinde bulunacaksın Allah subhanehu ve teala Lut kavminde olduğu gibi Melekler gönderecek ve sana hicret Etmeni isteyecek sen hicret edeceksin Allah subhanehu ve teala o kavmi Yerle bir edecektir Ve diğer diğer Kavimlerde olduğu gibi belki de Yunus aleyhisselamın kavminde olduğu gibi Yıllarca tevhide davet edeceksin İman etmeyecekler ama Birdenbire Allah subhanehu ve teala O toplumun gönlüne İmanı ne yapacak? Verecek. O toplum birdenbire Müslüman olacaktır. Benim, Bu benim şahsi kanaatim. İçinde yaşadığımız toplumla ilgili düşüncem de bu şekildedir. Ben bu toplumun artık İslam'dan başka bir seçeneklerinin olmadığını ve bu toplumun bölük bölük grup grup şeraati ve İslam'ı tercih edeceklerini Türkiye'deki İslami hareketin böyle bir yöne Evrileceklerini ben böyle düşünüyorum. Kur'an'da ve sünnetten benim anladığım özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanla ilgili hadislerinden benim anladığım içinde yaşadığımız toplum bir savaşla, bir öldürmekle, bir kital ile değil davetin neticesinde fevç fevç, grup grup artık İslam'ı tercih etmekle, şeriatı tercih etmekle bir dönüşüm sağlanılacağını ben düşünüyorum. İşte arkadaşlar Allah subhanehu ve teala takdiri ve hikmeti gereği Mekke'de değil Medine'de bir İslam toplumunun oluşmasına izin vermiş. Müslümanlar bölük bölük grup grup hicret etmişler. Ve en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine'ye hicret etmek için gizli bir şekilde evinden çıkmıştır. Gizli bir şekilde yollara düşmüştür. Mekkeli müşrikler. Müslümanları ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den gitmemesi için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Burada da yine günümüzle ilgili bir noktaya daha değinelim. Şu şekilde anlatmayacağım arkadaşlar. Siyer kitaplarda siyeri anlatır. Arkasından dersler ve ibretler sunar. Ben her konuda ders ve ibret sunacağım. Yani her bir paragrafta. Dedik ki arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl mücadele ettikten sonra Artık Medine'ye hicret için emredilmiştir. Müslümanlar bölük bölük Medine'ye hicret etmişlerdir. Gizli bir şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli bir şekilde evinden çıkmış. Gizli bir şekilde Medine'ye hicret etmek için yollara düşmüş. Ancak Mekkeli müşrikler bunu engellemeye çalışmışlardır. Şimdi arkadaşlar bir düşünelim. Mekkeli müşriklere göre kendi vatanlarında, kendi topraklarında bir adam çıkmış. Babayla oğlunu birbirinden ayırmıştır. Anneyle evladını birbirinden ayırmıştır. Kadınla kocayı birbirinden ayırmıştır. Mekkeli müşriklere göre bu adam teröristtir. Mekkeli müşriklere göre bu adam fitnecidir. Mekkeli müşriklere göre bu adam yaşadığı toplumda fitne çıkarmaktadır. Mekkeli müşriklere göre olması gereken şu değil mi? Çeksin gitsin ya. Çeksin gitsin de kurtulalım bu adamdan. Öyle değil mi? En mantıklısı bu. İçimizde birileri fitneye ve fesada sebep oluyorsa çeksin gitsin. Nitekim biz öyle yapmıyoruz mu? Bakıyoruz bir tanesi birkaçı veya içimizde fitneye sebep oluyor. Yol veriyoruz. Bir şekilde gitmesi için yolunu açıyoruz. Adam da çekip gidiyor. Mesela Firavun'un hanedanında da bunu görürsünüz. Diyor ki Firavun hanedanı ben Musa'nın içinizde fesat çıkarmasından korkuyorum. Tamam fesat çıkarmasından mı korkuyorsun? Bırak çekip gitsinler. Vatan millet sana kalsın. İstediğin gibi hareket et. Öyle değil mi? Ama cahiliye hiçbir zaman Müslümanların bağımsız bir yapı halinde hareket etmesine izin vermez. Mekke'den Müslümanlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp başka bir bölgeye gittikleri zaman bağımsız bir yapı olacaktır. Cahiliye bunu asla ama asla ne yapmaz? Kabul etmez. Eğer vazgeçmezseniz sizi taşlayacağız. Sizi yok edeceğiz. Cahiliye iki seçenek sunar. Ya bizim dinimize döneceksiniz ya da vazgeçeceksiniz. Kehf suresinin sonunda diyor ki... İnna um aleykum. Eğer onlar sizi fark ederse... Yercumukum. Ya sizi taşlarlar ya da kendi milletine döndürürler. Biliyorsunuz değil mi? Ashab-ı Kehf de gizli gizli kaçmış ve mağaraya sığınmıştı. Arkadaşlar buradaki illet şudur... Cahiliye... Ya sen onlardan razı olacaksın... Ya onların dine döneceksin ya da seni yok edecek, senin bağımsız bir yapı halinde hareket etmene asla izin vermez. Geçmişte buna hiçbir zaman izin vermemiş, elinden geleni yapmıştır. Günümüzde de izin vermemek için elinden geleni yapmaktadır. Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde 3-5 tane, 300-500 tane Müslüman çıkıp, orayı kontrol altına alıp Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye başladıkları zaman, Cahiliyenin bir araya gelmesi mümkün olmayan toplulukları yardımlaşarak orada 3-5 Müslümanı yerle bir etmek için hemen savaşarlar. İşte bunu daha yakın zamanda Suriye'de Irak sahasında gördük. İşte bunu Afganistan'da gördük. İşte bunu dünyanın dört bir tarafında gördük. Mesela biz dünyanın egemenlerine şöyle bir teklifte bulunsa. Dünyanın en verimsiz, en çorak, en gereksiz, hiç lazım olmayan topraklarını, küçücük bir toprak parçasını bize verin. Biz gidelim orada yaşayalım. Biz size bulaşmayalım, siz de bize bulaşmayın. Kesinlikle ama kesinlikle kabul etmeyeceklerdir. Çünkü cahiliye Müslümanların bağımsız hareket etmesine izin vermez. Cahiliye ya ona tabi olacaksın, ya onun yapısı dişlileri arasında yer alacaksın... Ya da yok olacaksın. Bu iki seçenekten başka hiçbir seçenek sunmaz. Bugün yaşadığımız şu ülkede Müslümanlar mescid atıyor. Ne yapıyoruz? Mesela ne yapıyoruz? Bize suçumuzu söyleyin. Mescid açtık. Burada ne yapıyoruz? Bizi dinliyorsunuz. Ne yaptığımızı biliyorsunuz. Hayırdan başka bir şey yapmadığımıza kesin eminsiniz. Ama bizi alıyorsunuz. Terör örgütü üyesi yaftasıyla mahkeme karşısına çıkartıyorsunuz. Mescid Mescit adı altında toplanma mekanı kurup örgütsel faaliyetler yapıyorlar diye iftira atıyorsunuz ve zindana atıyorsunuz Müslümanları. Sebebi nedir biliyor musunuz? Bizim mescit açıp açmamamız onların umurunda değil. Bağımsız hareket etmeyeceksiniz. Bizden izinsiz mescit açamazsınız. Bizim açtığımız mescitlerde bizim kurallarımıza göre hareket edeceksiniz. Bize soruyorlar cuma namazı kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz sorgu esnasında. Size ne? Bu ülkede zaten ülkenin yüzde kaçını cuma namazı kılmıyor? İstatistiklerde yüzde sekseni yüzde doksanı zaten cuma namazı kılmıyor. Niye onlara sormuyorsunuz? Hayır. Dert şu bizden bağımsız bizim gözetimimiz altında bizden bağımsız cuma namazı kılamazsınız. Cuma namazı kılacaksanız bizim gözetimimiz altında bize bağlı olarak bizim yapımız içerisinde cuma namazı kılacaksınız. Cahiliye geçmişte böyleydi bugün de böyledir. Bundan dolayı İslam hareketi hiçbir zaman cahiliye ile orta yol bulma çabasına girmemeli. Bu cahiliyenin tabiatına da aykırıdır. Tevhidin tabiatına da nedir? Aykırıdır arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıktığı, Mekkeli müşkler hicret etmemesi için onun peşine düştüler. Planlar kurdular. Tuzaklar kurdular. ve وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Allah subhanehu ve teala onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra cahiliyet tabiatı gereği Müslümanları Medine'de de rahat bırakmadı. Birçok seyir kaynağında geçmez. Muhammed Hamidullah oldukça güçlü bir tarihçidir. Siyerci değildir, tarihçidir. Tarihçi kimliğini siyer kitabına yansıtmış, ortaya mükemmel bir şey çıkmıştır. Ebu Süfyan'ın Ensar'a yazdığı mektupları siyer kitabında almıştır. Mekkeliler, Medine'ye hicret eden Müslümanları yerlerinden edebilmek için Ensar'ı Medine'lere tehdit etmeye başlamışlardır. Tabi, Tevhid de, tevhid ehli de yerinde durmamaktadır. Tevhid elinin de gözünde direkt müşrikler vardır. Onları yok etmek vardır. Ya onlar Allah'a iman edecekler. Ya Allah'ın arzında Allah'ın istediği gibi yaşayacaklar. Ya da kendilerine Allah'ın takdir ettiği bir son ile yok olup gidecekler. Bedir Savaşı'na, Bedir Harbi'ne öncesine baktığımız zaman arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkelilerin, Kureyşlilerin kervanına saldırmak için defalarca gözcü gönderdiği, defalarca seriyeler düzenlediği, defalarca gazveler düzenlediği tarih kitaplarında sabittir. Ama hepsinde ya küçüktür ya elden kaçırılmıştır ya gelen istihbarat yanlıştır. Ancak... İkinci yıl, hicretin ikinci yılında yaklaşık hicretten 19 ay geçtikten sonra Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir haber gelir ki Şam'dan Ebu Süfyan'ın önderliğinde yaklaşık 40-50 kişilik askeri ile donatılmış İbni Hazm'ın Cevami Usiyer isimli kitabında güzel bir kitaptır. Tercüme edildi okuyun onu da. Belirttiğine göre 50 bin altın tam senin olacağın şey. 50 bin altın üzerinde değer artık ne kadar 50 bin kilo mu 50 bin adet mi bunu bilemiyorum ben. Çok yüklü bir kervanın Şam'dan Mekke'ye doğru yola çıktığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ne yapılmıştır? Ee, öğrenilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Besbese bin amr. Siyer kitaplarında böyle geçiyor. Bütün siyer kitaplarında Besbese bin Amr diye geçiyor. Müslim'de ise Büseyse diye geçiyor. İmam Nebevi diyor ki belki lakabı Besbese ismi Büseyse'dir diyor. Böyle bir ortayla gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kervan hakkında bilgi toplamak için bu kişiyi gönderiyor. Kervan hakkında bilgi geliyor. Tabi Ebu Süfyan da oldukça zeki birisidir. Her ne kadar kervanla yola çıktıktan sonra benim başıma hiçbir şey gelmez diye yola çıkmamıştır. O da istihbarat birimleriyle, elemanlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kervana darbe düzenlemek, bu kervanı ele geçirmek için Medine'den yola çıkacağı haberini almıştır. Hemen Mekke'ye ne yapmıştır? Ebu Usfiyan haber göndermiştir. Kervanınıza Muhammed el koyacak. Ona göre siz de yola çıkın. Mekkeliler bu haberi alır almaz işin bu kısmına önümüzdeki hafta değineceğim. Müşriklerin çıkışına önümüzdeki hafta değineceğim. Hemen yola çıkmışlardır. Ebu Sufyan sahil tarafından bir şekilde yol değiştirerek kervanı kaçırmıştır. Arkadaşlar Bedir'e çıkmanın tek bir sebebi vardır. Kervana el koymak. Kervan 40 kişiliktir. O kervana el koymak için büyük donanımlı bir orduya gerek yoktur. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır olanlar hemen çıksınlar. Hazır olmayanların hazırlık yapmasına gerek yok. Onları bekleyecek durumumuzda yok demiştir. Evet. Veya bu manada. Ve yaklaşık 300 küsür, 310 küsür İmam Bukhari'nin rivayetidir. 312, 313, 317 gibi rakamlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla çıkmıştır. İki kişinin atı vardır. 70 veya 72 tane, 74 tane deve vardır. Diğeri ise yayadır. Yola çıkmışlardır. Ordunun hemen hemen tamamı Ensar'dan oluşmaktadır. 160 kişi yaklaşık Ensar'dan, 60 kişi yaklaşık e, Ensar'ın Evs ve Hazreç'ten 80 kişi de Muhacirlerdendir. Buna göre ordunun yaklaşık 300 kişi desek, 3'te 2'si Ensar'dan oluşmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e yaklaştığı zaman, kervanın kaçtığını ve Mekkeli müşriklerin de savaşmak için Bedir'e doğru yol aldıklarının haberini öğrenmiştir. Ebu Süfyan Mekkeli müşriklere haber göndermiştir, kervanı kurtardık geri dönebilirsiniz. Birçok Mekkeli müşrikler içerisinde birçok kimse geri dönmeyi dilemiş. Ancak ileri gelenler, burayı önümüzdeki hafta anlatacağım. Yani Mekkeli müşriklerin çıkışını ve Bedir'e gelişini önüne, önümüzdeki hafta anlatacağım. Ee, savaşmayı arzu etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. Savaşmak arzusuyla değil... Ganimet arzusuyla yani mallara el koymak arzusuyla yola çıkmışlardır. Ancak savaşla karşı karşıya kalmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı savaşmak için yola çıkmadığından dolayı tam hazırlıklı da değildir. Bir deve üç kişi binmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile ve bir de Mersid ibni Merset ile beraber Merset İbni Ebi Merset ile beraber üç kişi olarak bir deveye binmektedir. Hazreti Ali ve İbni Merset, İbn Ebi Merset, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Rasulallah, sen yürüme, sen devede git, biz yürüyelim demişlerdir. Müslümanların liderlerini, önderlerini devamlı ama devamlı kendi canları pahasına ön plana çıkarmaları Müslümanların genel ahlak ilkelerinden bir tanesidir. Siz, sizden büyükleri hep ön plana çıkartacaksınız. Bir yerde yatılıp uyanacaksa en rahat yere büyüklerimiz yazsın. Liderlerimiz yazsın. Emirlerimiz yazsın. Alimlerimiz yatsın Bu Müslümanların genel ahlakıdır. Bir şey yiyeceksek, yiyeceğimiz sadece bir kişiye yetiyorsa ben yemeyim. Ama büyüklerimiz yesin. Liderlerimiz yesin. Müslümanların gene ehlakı budur. Bir şey giyeceksek. Soğuktan korunmak için. Ama giyeceğimiz yoksa. Hepimize yetmiyorsa. Bu giyeceği yaşça bizden büyük olanlar giysin. İslam olarak bizim önümüzdekiler giysin. İçimizde ilim ehli varsa bunu o giysin. İçimizde... Ee, bizden daha faziletli kimseler varsa bu giyeceği o giysin diye düşünmek bir fayda, bir güzellik varsa önden önden koşmamak Müslümanların genel ahlakındandır. Hazreti Ali ve İbni Ebi Merset Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu teklifte bulunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ben sizden daha güçsüz değilim der. Yani ben aciz miyim? siz yürüyorsunuz ben aciz mi kalayım? Yok ben, ben sizden daha güçlüyüm. Ecir bakımından da sizin kadar ben de ecre muhtacım der. Çünkü deve ile binekli gitmek ile yürüyerek gitmek arasında faziletli bir amele binekle gitmek ile yürüyerek gitmek arasında derece farkı vardır. Cuma mescidine gelirken yürüyerek gelenin fazileti daha fazladır. ile gelenin fazileti yürüyerek gelenden daha azdır. Allah yolunda cihada çıkıldığı zaman yürüyerek gidenin fazileti daha fazladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizden güçsüz değilim. Ben sizden de daha ecre e, az layık değilim diyor. Burada da Müslümanların büyüklerinin bir ahlakı, Müslümanların alimlerinin bir ahlakı, Müslümanların liderlerinin bir ahlakı ortaya çıkıyor. Eğer bir yerde fedakarlık yapılması gerekiyorsa önce fedakarlık yapması gereken Müslümanların büyükleridir. Eğer bir yerde bir şeyler ortaya koymak gerekiyorsa onu öncelikle Müslümanların alimleri ortaya koyması gerekir. Eğer bir yerlerde canların feda edilmesi gerekiyorsa Müslümanların liderlerinin önce canını feda etmesi, arkasından tebalarına gelin siz de canınızı feda edin demeleri gerekir. Eğer bir yerlerde mal ile infak edilmesi gerekiyorsa önce Müslümanların liderlerinin, en güçlü infakta bulunması arkasından gelin siz de infakta bulunun diye çağrıda bulunması gerekiyor. Eğer uykusuz kalmak gerekiyorsa önce Müslümanların liderlerinin uykusuz kalması gerekiyor. Eğer zamanı vakti Allah yolunda harcamak gerekiyorsa önce Müslümanların büyüklerinin bunu yapması gerekiyor. Sonra tabiilerinden bunu beklemeleri gerekiyor. Burada cihat meydanlarında bulunan kardeşlerimiz çok iyi bilir ki Müslümanların umumi olarak liderlerin ahlakı budur. Önce onlar bir şeyler ortaya koymuş. Önce onlar ortaya bir şeyler koymuş. Daha sonra da tebalarından bunu beklemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarından savaşlarından bahsettiğimizi söyleyeceğiz. Sahabe demiştir ki içimizde en cesurumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir düşmana karşı en çok saldıranımız Bedir'de de söyleyeceğiz Huneyn gününde de yeri gelirse söyleyeceğiz en çok savaşan en çok koşturan düşmana en çok saldıran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir bundan dolayı tebaasına haydi canınızı feda edin diyebilmektedir çünkü kendisi canını feda etmek için ön plana atmıştır buradan da bu sonuç çıkartıyoruz yola çıkılı çıkarlar artık kervanın kaçtığı Ortaya çıkmıştır. Artık bir savaşla yüz yüze gelinmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci akabe beyatında ensar ile beyatleşirken beni Medine'de koruyacaksınız şartını öne sunmuştur. Ensar'ın Medine dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruması verdikleri bir söz değildir. Ve yer Medine dışıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla istişare eder Ey insanlar görüşünüzü söyleyin der. Ebubekir radıyallahu an çıkar görüşünü söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir radıyallahu'nun görüşüne iltifat etmez. İltifat etmez derken kabul etmez manasında değil. Görüşünü söyler, tamam dinler geçer. Ömer radıyallahu an daha sonra Resulullah der ki: "Ey insanlar görüşünüzü söyleyin." Ömer radıyallahu an çıkar görüşünü söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona da iltifat etmez. Saad ibn Muaz ortaya çıkar, zekidir. Müslüman zaten zeki olur. Saad ibn Muaz'ı anlatmıştım daha önce, değil mi size? Kimdi Saad ibn Muaz? İzze Arşur Rahman bi-mevt Saad ibn Muaz diyor. Rahman'ın arşı Saad ibn Muaz'ın ölümüyle titredi, sallandı. Böyle bir sahabedir. Beni Kureyza gününde, beni Kureyza Saad ibn Muaz'dan hüküm istemiştir çünkü Anlaşmaları vardır. Kabile bakımından bir aradadırlar. Belki torpil geçerler diye beklemiştir. Saad İbni Muaz onlara öyle bir hüküm vermiştir ki tarihleri boyunca hiç unutamayacakları bir hükümdür. Bütün erkekler öldürülecek. Bütün mallar ganimet alınacak. Bütün kadınlar cari edilecek. Bütün çocuklar köle edinilecek diye Rahman'ın yedi kat e, semanın ötesinde 7 kat ötesinde Rahman'ın hükmünü hükmetmiştir. İşte bu öyle bir Sa'd İbni Muaz'dır. Bedir gününde Ya Resulullah der. Galiba sen bizi kast ediyorsun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde insanlar görüşünüzü belirtin diyor. Savaş Mekkelilerle. 310 küsür kişilik orduda 60 veya 70 Mekkeli yani muhacir var. Medinelilerle Mekkelilerin bu anlamda bir problemi yok. Ve Medine'l Ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz vermiş de değildir. Buradan çok ders çıkartacağız kardeşler. Saad bin Muazze ki Ya Resulullah biz sana iman ettik. Biz seni tasdik ettik. Bize getirdiğin şeyin hak olduğuna şahitlik ettik. Bilerek yazdım ki birebir okuyayım diye. Seni dinlemek ve itaat etmek üzere de kesin vaatlerde bulunduk. Nasıl bilirsen öyle yap. Biz seninle beraberiz. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki sen bize şu denizi gösterip geçin dalın dersen biz de seninle birlikte dalarız. Bizden hiç kimse geri kalmaz. Biz düşmana karşı gelmekten çekinmeyiz. Harpten kalmaktan çekinmeyiz. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi demiştir. Daha sonra ey Allah'ın Resulü bir gölgü yapalım sen orada otur. Biz düşmanla savaşalım. Allah bizi düşmana galip getirirse ne ala? Zaten istediğimiz de budur. Yok eğer mağlup olursak sen hayvanla git Medine'ye dönersin demiştir. Buradan çıkartacağımız çok şey var. Bir, insanlardan vermedikleri sözleri beklemek meşru değildir. Evet faziletli davranışlarda bekleyebilirsiniz ama insanlar vermediği sözleri beklemek, bu sözü tutmadılar diye de onları kınamak Müslüman'ın İslam cemaatlerinin ahlakı değildir. Hocam kimse infak etmiyor. Sana infak edeceğine dair söz verdiler mi? Vermediler. Tamam. Sen bundan dolayı kınayamazsın. Hocam İslami bir çalışmaya başladık. Herkes terk etti. Sen bu çalışmaya başlayacağında gelip de evet sen bu çalışmaya başla. Seninle beraber ben de varım dedi mi demedi mi? Demedi. Sen bu çalışmaya Allah'a güvenerek mi girdin? İnsanlara güvenerek mi? Allah'a güvenerek O zaman insanları bu çalışmada sana destekçi olmuyorlar diye... Kınamak, onlardan bir beklenti içine girmek, onlardan bir şey beklemek, beklentiye cevap gelmeyince de onları kötü bilmek İslami hareketlerin şu an en büyük sorunlarından bir tanesidir. İslami hareketin liderleriyle, önderleriyle, alimleriyle oturduğumuz zaman şikayetlerin genelde konusu cemaati söz vermediği hususlarda mükellef kılmak. Bu konuda beklenti içinde olmak, bu konuda sana cevap verilmeyince de ne yapmak? Onları suçlu ilan etmek veya onları kötülemek, bu İslami hareketin e, ahlakı değildir. Bu bir. İkincisi, fertler her zaman liderlerinin, önderlerinin, emirlerinin neyi kastettiklerini, hangi amaç üzere hareket ettiklerini, niçin öyle konuştuklarını keşfetmeye çalışmak durumundadırlar. Eğer Sa'd ibn Muaz böyle bir zekayı, böyle bir e, idraki göstermeseydi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet insanlardan bir şey beklemiyordu, ama belki de yalnız kalacaktı. Müslüman cemaat, evet, liderler, emirler, alimler, Önderler Müslümanlara onları vermedikleri sözleri mükellef kılmamalıdırlar. Ama Müslümanlar da durumu anlamalı, zarureti görmeli. O zaruret karşısında ayağa kalkıp önce liderlerine güven ve eman vermeli. Önce liderlerinin kalplerine sen devam et ben de seninle beraberim demeli. Arkasından da ne yap ne gerekiyorsa onu yapmalıdırlar. Bu da Müslümanların tebaasının ikinci ahlaklarından bir tanesidir arkadaşlar. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi arasında miktat vardır diyor. Ben hayatımda onun gibi olmayı çok istedim diyor. Onunla ilgili öyle bir şey yaşandı ki diyor, o şeyin benimle ilgili yaşanmasını ben çok isterdim. Hatta o benim en yakın arkadaşım olsaydı, bunu onun değil benim yaşamamı çok isterdim diyor. Nedir o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere Bedir gününde e, beddua ederken miktar şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü Allah'ın emri neyse bize bildir. Biz sana itaat edeceğiz. Yahudilerin İsrail Musa'ya dedikleri gibi sen ve Rabbin git savaş demeyeceğiz. Bilakis biz seni burada bekleyeceğiz. Senin sağında, solunda, önünde, arkanda hep hazır olacağız demektedir. Burada da ve bir önceki olayda da Müslümanların komutanlarını, liderlerini, emirlerini hiçbir zaman yalnız bırakmamaları, onların gittikleri yolda, önünde ve arkasında, sağında ve solunda durmaları Müslümanların ahlakıdır. Buradan bu ders çıkıyor. Biraz önce dedik ki İslam tebaası, İslam cemaatin tebaaları kendi nefislerini değil büyüklerin nefislerini tercih etmeli. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerin deveye binip binmemesi konusunda hatırlarsanız bunu demiştik. Bakın Sa'di bin Muaz ne diyor? Sen şu kenarda bekle. Biz savaşalım, yenersek yeneriz. yenilirsek sen git. Yeter ki sana hiçbir şey olmasın. Müslüman tebaanın da ahlakı bu olmalıdır diyoruz. Burada kalıyoruz inşallah. Nereye geldik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den çıktı. Medine'den çıktı. Medine'den çıkmasının sebebi Kureyş'in kervanıydı. Bundan dolayı hazırlıksız çıkıldı. 310 küsür diyor İmam Bukhari. 12-13 kişi çıkıldı. 2 kişi atlıydı bu atlardan. Bir tanesi Zübeyir bin Avvam. Diğeri benim hatırımda değil. 70 deveyle çıktılar. Kervan basmak olduğu için amaç, ganimet elde etmek olduğu için amaç, zulümle el konulan mallarını istirdat diyoruz. Bunu geri döndürmek olduğu için amaç, çok da ciddi bir hazırlık yapılmadı. Ama Allah subhane ve teala başka bir şey diledi. Burayı ayetlerde anlatacağız. Savaşı diledi. İki şeyden birinin Müslümanların olmasını diledi Allah subhane ve teala. Ve Bedir'de Müslümanlar müşriklerle karşı karşıya gelecekler. Önümüzdeki hafta müşrikleri yoldan çıkartacağız. Bedir'e kadar getireceğiz inşallah. Daha önümüzdeki günlerde Bedir Savaşı'nı birkaç derste bu şekilde bitirdikten sonra ee, Enfal Suresinden dersler ve ibretler çıkaracağız. Allah Subhanehu ve Teala öğrendiklerimizi hak üzere anlamayı, onunla amel etmeyi, öğrendiklerimizden kalbimizin mutmain olmasını Bugün bu vakitte yapmış olduğumuz şu derste kalbimize ekteki imanı artırmasını, imanımızın imanla artmasını, imanımızın ziyadele olmasını bize nasip etsin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil